Hepinize merhaba. Teknolojinin karanlık yüzüyle tekrar sizlerle birlikteyiz. İyi akşamlar. Murat'cığım biz geçen hafta değil ondan önceki hafta bu İngiltere'deki kimlik e, hırsızlığı... ...daha doğrusu genel kimlik hırsızlığına karşı İngiltere'de artık alınmaya karar verilen bir takım e, uygulamalardan bahsetmiştik. Evet, kimlik hırsızlığından da bahsetmiştik. Tabii. E, bununla ilgili... E, biz geçen hafta bunu işlemedik ama hem böyle benim kendi eşim dostumdan ya bu konu ilginçti onunla ilgili doğru mu yapıyor İngiltere yapmıyor mu başka şeyler yapılabilir mi falan gibi bir takım yorumlar aldım. Önce bir özetleyelim mi şu konuyu? Onun için diyeceğim ki bugün bunu bir işleyelim ama sen bir özetler misin o gününü dinleyemeyen dinleyicilerimiz için? Evet aslında o gün özellikle iki şey konuşmuştuk. Bir kimlik hırsızlığı nedir diye konuşmuştuk ve demiştik ki kimlik hırsızlığı bir insanın e, kimlik bilgisi olarak kullanabilecek bilgilerini yani adını, adresini... Belki baba adını ve diğer ona benzer telefon numarası gibi bilgilerini toplayıp ondan sonra o insanmış gibi davranmaktır demiştik. İngiltere'de bunun çok yaygınlaştığını ve bunun da en yaygın yöntem olarak çöplerin karıştırıldığından bahsetmiştik. Bunlar <gülüyor> e, önceki hafta konuştuğumuz konulardı. Ve tabii bunun üzerine yine önceki hafta İngiltere parlamentosunda House of Commons'da konuşulan ve e, kabul edilen bir konu olan 2008'de gönüllü, 2013'te mecburi hale gelecek olan yeni ve özel Kimlik kartı uygulamasından bahsetmiştik. E. Bu kimlik kartı uygulamasındaki konu da şuydu. Bu özel bir kimlik kartı. Üzerinde bir e, çip var. Bir elektronik devre var. E, normal fotoğrafımız adımız yazdığı gibi bu çipin içinde de hem resmimizin elektronik hali duruyor. Hem de e, şeyin e, söyle parmak izimizin bir kopyası duruyor. Dolayısıyla bu kimlik kartının bir başkası tarafından çalındığında kullanılması çok mümkün ya da söz konusu değilmiş gibi duruyor. Aslında bu konu bir tarafından yani teknolojiyle biz çünkü Türk toplumu olarak ...en azından yani bazı kesimler... ...çok yakın yaşıyoruz ilişkiler içindeyiz... ...hatta birçok ülkelerden de ileri durumdayız... ...bazı noktada kesimimiz falan tabii, tabii, yani tabii. ...kesinlikle... ...ama şimdi kimlik konusuna geldiği zaman... E, ...biz zaten o kadar alışız ki... Yani ...hatta kimliğimiz... ...mesela son iki ay içinde bir polis çevirip... ...sana kimliğini sormadıysa falan... ...enteresan geliyor yani... ...her, her an biz buna hazırlıklıyız... ...yani o tür bir kimlik kullanımına... ...fakat... İngiliz halkı kimliğini ispat etmekten, normal güncel hayatını ispat etme zorunluluğu olan bir halk değil değil, değil mi? Kesin değil. Yani normal günlük yürürken, işte sokakta duyurken kimlik taşıma zorunluluğu yok. Hatta aslında kanunen araba kullanırken ehliyet taşıma zorunluluğu olduğu halde bu bile uygulanan bir kanun değil. Evet. Aslına bakarsan benim de bu İngiltere'deki yeni kanuna biraz şüpheci bakmamın nedeni bu. Şimdi... İngiltere'de kimlik taşıma mecburiyeti resmen uygulanmazken, Türkiye'de uygulanıyor, Türkiye'de e, arabayı polis çevirdiği zaman ehliyetini göstermek zorundasın. Bir sürü e, nispeten yüksek güvenlikli binaya girerken kimliğimizi vermek zorundayız ve bunlar hani yoksa e, gidiyorlar soruyorlar problem olabiliyor. Senin de söylediğin gibi zaman zaman sokakta çevrilip kimliğimizin sorulduğu oluyor. Bunun iyi mi kötü mü olduğu ayrı bir tartışma konusu ama İngiltere'ye bakalım. İngiltere'de bu tip yeni bir kimliği sadece İngiliz vatandaşlarına zorunlu hale getirmenin ne espirisi var? Aslında bir burada şunu da söylemem lazım. Bu kanunun e, halka tırnak içinde söylüyorum pazarlanması zamanında. Diyorlar ki bizim güvenlikle ilgili sıkıntılarımız var. Terörizm artmış durumda. Biliyorsun İngiltere'de geçtiğimiz haftalarda terörizm çok arttı. Bir takım bombalamalar oldu. Onlar hiç alışkın değiller bazı şeylere. E, öte taraftan e, şey güvenliği arttırmak için böyle bir şey yapmamız gerekiyor dediler bir de şöyle bir farklılık var İngilizlerin uygulamasıyla bizim Türkiye'deki uygulama arasında biz Türkiye'de kimlik alman lazım derler biz gideriz kimlik almaya en fazla 3-5 yeni lira veririz kimliğimizi alırız öyle değil mi çünkü geri kalan bu kimin maliyeti en direk vergilerden sağlanır İngiltere'de böyle yapmıyorlar İngiltere'de kimlik almak için oraya gittiğin zaman bu yeni kimlikten bir de senden 90 pound isteyecekler Hı. büyük bir para o yüzden normal halk buna itiraz ediyor bence burada sana bir şey söyleyeyim mi benim mantığıma göre ben bu konuda galiba farklı düşünüyoruz ee, en ters ya da tek ters olan şey bu 90 poundun halktan isteniyor olması ya da kişiden isteniyor olması bunun dışında İngiltere çünkü sadece İngilizlerin yaşadığı bir yer değil yani daha da çok yani Hintlilerin işte Arapların falan çok ...talep ettiği bir ülke... Evet. ...onun için de hele bu olaylardan sonra... ...bu kimliğin... ...taşınması ve yanında belirli bir şeyin... ...olmasını istemesi İngiliz otoritelerinin... ...bana çok normal geliyor... ...burada senin itirazın ne? Benim itirazım şu... ...bu kimlikler kime verilecek? Yani Sen İngiltere'ye gittin turist olarak... ...ya da orada çalışan bir Hintli olarak... ...sana kimlik veremiyorlar... ...sen yine Hindistan'dan aldığın kimliğini dolaşıyorsun... ...e tamam ama pasaportun oluyor... Tamam ama pasaportunu taşıma zorunluluğu yok. İngilizlere e, özel elektronik devreli 90 pound'a satılan ve par içinde parmak izi ve yüzünün e, elektronik halinin bulunduğu bir kart vermenin İngiltere'ye getirdiği ek güvenliği çok anlayamıyorum. Çünkü yabancılara böyle bir zorunluluk koyamıyorlar. Peki Murat bir şey soracağım aynı şey bizim için de geçerli değil mi? Yani biz yabancıların e, genelde hani çevirip pasaport kontrolü falan sokakta pek yapılmaz ama, ama yap, bazı ama ülkelerde bizim yapılır. Yo, Türkiye'de de yani kimliği yanında taşımak gibi bir zorunluluk var yabancılar de. Tamam ama bu, burada da belki kendi memleketindeki kendi milletinin kişilerinle bunu başlayacak ve de belki devamı gelecek. Yani burada seni endişelendiren başka bir şey varmış gibi hissediyorum da onun için. Ee, aslında var. Ee, tabii bunu hani kendi hükümetimiz bitti de artık İngiltere'nin adına mı İngilizler, İngiliz halkının İngiltere hükümetini eleştiriyorsun değil mi? Ama şu andaki önümüzdeki örnek ve çomut bir örnek olduğu için bunu söylüyorum. Her ne kadar bu İngiltere'nin güvenliğini arttıracak bir önlemmiş gibi İngiliz halkına satılsa da aslında bakarsan bence bu konu, e, İngiliz halkının güvenliğini ilk etapta arttırmayacak. Senin de söylediğin gibi güvenin artmasını istiyorsan senin bu kimlikleri kapıdan giren herkese vermek gibi bir şeyin olacak ki sonra içeride herkesi takip edebilesin. Hmm. E, dolayısıyla ben burada daha çok yabancılar ve genel olarak İngiltere'nin, Londra'nın güvenliğinden öte İngiliz halkını bir çeşit takibi almak için bir e, altyapı kurulduğu gibi bir hisse vardı. Anladım. Peki Amerika'da ne var? Amerika'da kimlik olayı nasıl biliyor Oğlum, musun? Hiçbir şey yok. Nasıl? Orada da mı kimliksiz... Ee, çok emin, onu çok bilmiyorum. O yüzden hani, uydurmak istemiyorum şimdi radyoda. Ama e, şunu biliyorum. E, artık bir süre önce şeye başladılar biliyorsun. Ülke geri çıkışında yabancılardan parmak izi ve e, fotoğraf Hı -hı. almaya başladılar. Ama içerideyken öyle ciddi bir zorunluk Yani orada Amerikalıların özel bir kimlik taşıma zorunluluğu yok. Aynen. Özel e, elektronik içinde çipi olan bir kimlikleri yok. Ben e, genel olarak bakıyorum belki bir Türk vatandaşı olarak buna çok alıştığımdan ben kimliği hani kendimi savunucu bir şey garantör gibi cebimde taşıdığım <gülüyor> için. Onun için de hani her zaman için ben e, pasaportumu ve kimliğimi yani yurt dışındaysam güzelce yanımda taşıyan yani otelde bırakmanın güvenlikli bir şey olduğundan. Hiç değilim ben her zaman için çantamda taşımayı daha güvenli. Elbette hayır zaten buluyorum. ama ülkeler arası biraz kültürel farklılıklar da var. Yani biz Türkler buna çok alışkınız. Biz hem bir miktar yıllar yılı işte polisin ve güvenliğin önde tutularak işte kimliğimizi taşıma konusunda kültürel anlamda eğitildiğimiz hem de işte geçmişteki 80 ve önceki ihtilallerle işte askeri yönetimler nedeniyle kimliksiz dışarı çıkmayı düşünemediğimiz bir Kültür içinde oldu mu? Şimdi bizi çok rahatsız etmiyor bu. Ama biraz yabancı kültürüyle, yabancı gözüyle baktığın zaman bu çok rahatsız edici bir şey. Ve de bakıyoruz İngiltere'deki uygulamaya. İngiltere'deki uygulamanın İngiltere'yi daha güvenli hale getirmek gibi bir çözümü yok. Ama e, tam tersine İngiliz vatandaşlarını daha iyi takip etmek gibi bir sonuca varıyor. Anladım. Bir de tabii şöyle bir şey var. Yani İngiliz ırkı diyeyim ee, İngiltere'ye yani Londra örneğinden çıkalım Londra'ya zarar veren onlar değil ki gelen evet. yabancılar. yabancılar. Oysa yabancılara bu kartı vermiyoruz o zaman bu kartı kullanmayı zorunlu hale getirmenin Londra'ya nasıl bir ek güvenlik getireceğini ben anlamadım. Anladım. O zaman biz hemen seninle yarın Taksim'de bir <gülüyor> miting yapalım. İngiliz hükümeti halkı sömürüyor. <gülüyor> evet yani bize Türkiye'den biraz uzaklaşmak bugün istedik. Ama aslında Murat'ın söylediği çok doğru bir şey var. Yani bu kimlik bizim için başka boyuttu, her zaman için önemli oldu. Ama e, Avrupa Birliği'ne girme sürecinde... Ee, ...galiba biraz diğer toplumların da nasıl yaşadığını, kendi işine nasıl bir kültürde olduğunu her anlamda araştırmamız gerekiyor. Bir şey söylemek istiyorsun galiba? Evet, söylemek istiyorum. Mesela i̇ki şey söylemek istiyorum. Birincisi e, bu tip güvenlik konularında kabul etmek lazım. E, Türkler tarihi nedenlerle ve kültürel nedenlerle İngilizlerden çok daha iyi. İngilizler eğer e, kimlik kontrolü vesaire gibi mantıklarla daha iyi bir güvenlik sağlamak istiyorlarsa bunu espri değil gerçekten söylüyorum Türk hükümeti ve Türk uygulamalarından yararlanmaları lazım bu bir iki ee, ikincisi de burada aslında başka bir şey daha konu şeye geldi sadece Türkiye'de olmuyor devletin hükümetin halka farklı bir şey söylerken aslında farklı gizli gündemlerin olması bu İngiltere'de de karşımızda Türkiye'de de kendi konumuzda ilgili şeyleri takip etmeye devam edeceğiz Evet bence bu söylediğin iki şey de çok gerçekten bir anlamda moral vericiydi. Böylece bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Haftaya çarşamba tekrar görüşmek üzere. Ben Banu Zeytinoğlu. Ben de Murat dostlar. Ve teknik yönetmen arkadaşımız Eli Haligua. Hepimizden hepinize güvenli günler. Hoşçakalın. İyi akşamlar.